...şey dediğimiz, bir sebep, bir vesile dolayısıyla meydana gelmektedir. Yani siz mesela burnunu sürttüğünde, kendinizi çok yalnız hissettiğiniz... ...ya da bir hastane odasında, çok korktuğunuzda... ...dünyanın gerçeğini gördüğünüzde... ...arkadaşlarınızın, dostlarınızın, sevdiklerinizin... ...o haldeyken, asıl o haldeyken... ...kim olduklarını öğrendiğinizde... ...sarsıldığınızda... ...yüperdiğinizde... ...ağladığınızda... ...ağlayamadığınızda... Dünyan dediğimiz şey, dünyamız dediğimiz o mevhum genişler. Daha doğrusu şöyle ifade edelim. Mesela bir dert vesilesiyle, bir sıkıntı vesilesiyle insan yeni şeyler fark eder. Onun bu yüzünü hiç görmemiştir. Hayatta neler neler varmış Hiç fark etmemişti Oysa yeni gördüğünüz Yeni öğrendiğiniz şeyler Yeni ortaya çıkmış şeyler değildir Her gün önümüzden geçtiğimiz şeylerdir Bunlardır Hep orada olan şeylerdir Yani mesela kuşlar ne kadar da güzel ötüyormuş İstanbul ne kadar da güzel bir şehriymiş. Ya bu cümleleri söyleten hal, ilanı harç etmişsinizdir. Ben nasıl hissediyorum? Günlüğünü duymuşsunuzdur. Ve akabinde pırpır eden kalbinizle serçeler gibi çekerek, arada arkanıza bakarak, ...ele doğru koşturduğunuzda... ...tabii kimse haber vermek istedikleriniz... ...var mı acaba... ...sevinçli haberlerinizi sevmişle karşılayacak kişiler... ...işte o arada gördüğünüz şeyler... ...yıllardır... ...memsimlerdir... Uzun bir şeydir, aslında hep oradadırlar... ...insan... Genellikle bela vesilesi, genellikle dertler vesilesiyle yeni şeyler öğrenir, yeni şeyler keşfeder, keşfeder. ve yanlış yerde durduğunu, hayata yanlış yerden baktığını, değmeyecek şeylere ve değinecek kişilere boşuna zaman ayırdığını. ...bu kadar yaptıklarının, söylediklerinin, çabalarının, değmeyecek kişilerdi, değmeyecek şeylerdi, ki onlar birer teplondu, tesir etmediğini, iz dahi bırakmadığını, kayıt gördüğünde, dünyası alt üst olur, daha doğrusu sanal dediğimiz... Hayal dediğimiz, Tanrı dediğimiz, Kurbu dediğimiz, montaj dediğimiz dünyası alt üst olur ve dünyayı keşfeder. Peki yola başladığımızda işte akıl bali olduğumuzda, yani. ...aklımız ermeye başladığında... ...ben böyle düşünmüyorum... ...hayır... Hı, ...bunu sevmedim... ...ya şuna ne dersin... ...hayır, bura hiç güzel değil, bir kere orası olmamış... ...gibi yorumlar yapabilecek... ...doğru ya da yanlış... ...yorumlar yapabilecek kıvama geldiğimizde... böyle bir kıvam diyelim isterseniz... Bir dünya görüşümüz vardır bizim. Ve böyle ya da böyle, illa siyasi olması gerekmiyor bir kimliğimiz vardır. Mesela ben dünyaya bunun için gelmedim dersiniz. Kardeşim ben dünyaya reklam izlemek için gelmedim. Ben dünyaya değmeyecek insanlara vakit ayırmak için gelmedim. ...ben dünyaya dedikodu yapmak için gelmedim. Ben dünyaya kredi kartı almak için gelmedim. Ben dünyaya taksit ödemek için gelmedim. Ben dünyaya insanların karşısında elpençe durmak, yaltaklanmak için gelmedim. Böyle cümleler kurarsınız. Ya da ben dünyaya işte kocama hizmet etmek için... Kölelik yapmak için gelmedi. Vesaire, vesaire. Belki başkalarına karşı cümlelere dökemeyebilirsiniz ama öyle de böyle kim olduğunuzu biliyorsunuz. Ben bu değilim. Ben köle değilim. Bana baksana sen. Gözlerime baksana. Salaha benziyor mu ben? Ben kimim? Ben salak değilim. Belki kim olduğunuzu net biliyor değilsinizdir ama en azından <gülüyor> kim olmadığınızı biliyorsunuzdur. Şimdi Türkiye'de kimlikler yönündüğünde dikkatimizi çekmek istiyorum. Mesela sağcı değilsiniz, sorcusunuz, liberalsiniz, İslamcısınız, değilsiniz, şu buşun için. Bu kimlik birisi kazandıran şey nedir? Kendi görüşümü söyleyeyim, yanlışsam düzeltmeyiz. Ya Türkiye'de sağcı olmak... Yani daha da söyleyeyim, Türkiye'de insanlar nasıl sağcı olurlar? Biz Türkiye'de, solcu olmayan insanlara sağcı deriz. Mesela kime İslamcı denir? Yayık olmayanlara İslam denir. Mesela layık kime denir? İslamcı olmayanlara layık denir. Anlatabiliyor muyum? Kusuma ne Ne ilgisi var bende? Şu anda ben karnımı nasıl doyuracağımı düşünüyorum. Nerede yok galiba, Kendi dert arıyorsun, Türkiye sınırlarının dışında. Böyle cümleler duyarsınız, belki şu anda sesler verildi, ben duyamadım. Şimdi bu soruları, kendisinin ne olmadığıyla izah edenler, cevap veremezler. Yani, biz sahibiz kardeşim. Yani, ben sorucu değilim. Ya da, ben saşi ama ben sorucuyum. Yani, ben saati değilim. Görüntüde, sembollerde, jargonda, gerekli düzenlemeleri yapıp mesela tokalaşırken işte kafa tokuş tutursunuz işte savcı olmak bu kadar kolay i̇şte, İslamcı olmak birkaç tane meselemiz vardır Kudüs'ün hali ne olacak başörtüsü yasağı ne olacak şu ne olacak bu ne olacak bu kadar solcu olmak ...ya feminist olmak Türkiye'de... ...mesela... ...bir feminist bir müzik çalışalım. Türkiye... ...gazetelerin üçüncü sayfasından ibarettir. Şu anda mesela gözünüzün önüne getirin hani televizyonlarda tek ekranda, bütün televizyon kanallarını gösterir ya, bir sürü evde, şu anda bir sürü kadın dayak da Türkiye, eşittir üçüncü sayı. E çok gerçekçi. Yani, Türkiye'de, hiç mi mutlu kadın yok? güney doğudu, Doğu'da, Varoşlar'da... ...Hiç mutlu kadın yoksa, Seda Sayan'ın, Hülya Avşar'ın, şunun bunun programında... ...Kendinden geçen o mutlu insanlar kim? Onlara yakından hiç baktınız. Mitesizir eziliyor, hor görülüyor... Mutluluk nedir hayatında tatmamış, hep itilmiş, kakılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş dediğimiz insanlar. Bakıyorsunuz kesinlikle daha mutlu. Ama böyle bir derdi yok. Mesela... Hanım, Müslüman Türkiye, zaman zaman konuşmuşumdur ben bunu. İslamcılar, ben mesela böyle dediğimde, İslamcılar bunu bir temenni cümlesi olarak adlendir. Keşke, inşallah. İslamcıların haricindekiler, layıklar ne derseniz deyin. ...kendilerini ya da kendinizi nasıl tanımlıyorsanız... ...Müslüman Türkiye tanımlaması sen ne hatırlatır, neyi çağrıştırır? Bir tertip... ...biri bir emel... Ne geldi herkes gerçeklerden bahsediyor. Lafa geldiğinde herkes gerçekçi olmaktan Nefa geldi mi? herkes soluğu Avrupa'da alıyor. Dünyaya Londra'dan, Paris'ten, New York'tan, Washington DC'den bakmanızı tavsiye ve terkin ediyorum. Biz Türkler, evet, pek geç kalırız. Yalan mı? Ben mesela popüler kaçıyorum. Kemal bir milletiz bir de değil mi? Peki bu NATO niye hep geç kalıyor? Bu soruyu kendiniz hiç dertli dinlediniz mi? NATO hep niye geç kalıyor? Somali'de geç kalıyor, Ruanda'da geç kalıyor, Kosta Rika'da geç kalıyor. Bosto da geç kalıyor. Bu ve benzeri soruları sorduk diye sorduramayan şey nedir? Bir ipucu vereyim size. Mesela bir konuşmayı dinlediğinizde, ne bu konuşmayı dinlediğimizde konuşulan şeyler size tanıdık geliyorsa. Hiç, hariç duruyorsun. bir birşey hatırlatıyorsun. İki tane şıktan bahsedebilirim. A, siz çok ilgili bir insansınız. Çok şey duydunuz, gördünüz, okudunuz. O yüzden, konuşulan şeyler çok kıldık geliyor. Hemen hatırlatıyor. O cümlelerin, mesela şu anda benim cümlelerimi, kime? ...nasıl bir kimlik sahibi olan insana ait olduğun ve siz, Pavlov'un köpeklerinden birisiniz. Bizi sesini duyduğunuzda, yine hatırlıyorsunuz. Ağır mıydı? O zaman ağır konuşmak zorundayız. Ben dünyaya istek saati yapmak için gelmedim. Ben dünyaya alışmak için gelmedim. Ben dünyaya hislerini adım etmek için gelmedim. Ben dünyaya adam kayırmak için gelmedim. Ben dünyaya soru sormak için geldim. Kendi sorularımın peşinden gitmek için geldim. Ve cevaplarını da söke söke almak için geldim. Bu NATO'daki nokta nokta çocuklarının niye geç kaldığını bana izah edecek biri var mı? İyi ki Türk askeli değil NATO'dakiler. Değil mi? İzler yere geç kalıyoruz. Bunlar niye geç kalıyor? <Gülüyor> İsterseniz bir labirente benzetir. Hepimiz labirentin bir kapısından gireriz içeri. Bu adı bir gönül hikayesidir. Bir hastalıktır. işsizliktir, Yoksulluktur. Karın ağrısıdır, kulak çınlamasıdır, baş soğuklamasıdır. Durup dururken labirente girmeyiz. Ama bir kapısından gireriz. Aşk kapısından girdiniz. Teknik gönül hikayesi sadece gönülle ilgili değildir. Belki en fazla gönlü etkiler, ama bütün organları etkiler. Bu sorun, bir sorun! Bütün dünyayı etkiler. Evet, siz gerçekten hayatınızda bir soru sorun. ...bütün dünyayı hesaba çekmek zorundasınız. Hele... ...bilimsel... ...taksim işareti, determinist... ...bir kafa yapısına sahipseniz... ...yani sebep-sonuç zincirini takip etmeye kararlıysanız... ...bugün karşı karşıya olduğumuz şeyleri ...nereye kadar gittiğini... ...nereden geldiğini... Öyle ya, durup dururken gelmiyor. Ama tabii ki bir kere geç kaldı, anladım. Trafik sıkışıktı. Niye geç kalıyor? Evet, bir sorunun peşinden gitmeye başladık Evet. Çünkü biz hep dertleri çok kişisel aldırıyoruz böyle. Yani acaba bir serece şey, tutuyor, acaba evlenebileceğiz mi? Nasıl yüksek ateşle bütün kutlarımızı döküyoruz? Değilsek, o gece terlediysek, o gece terlediysek... Orada... Bir önemli evriyi açtım, bundan sonra... <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra şifa geliyor... Deyip umutlanırsak... Başarılı gecelerden sonra... Dünya önümüzde açılır... Sabahın erken saatlerinde... ...önümüzde bir atlas misali açılan, dorgun, su gibi. Artık kolay anlıyoruz. Üniformalarmış, bayraklarmış, kavramlarmış, etiketlermiş. Anlarız kim, kimdir? Bu adam, bu insan dünyaya niye gelmiş? Bu tiplerin hassasiyetleri nedir? Bu tiplerin yaşamak diyebildikleri şey nedir? Türkiye'de soru sormaya başladığınızda Acaba... Hangi soru olursa olsun. Yeter ki sahih bir soru olsun. Çopan ağır, hep tekrar ederim mesela ben bunu. Erkekleri bir tavsiyede bulunuyordu. Çünkü bana sorarsanız çok sahih bir soruyu seslendiriyordu oradan. <gülüyor> Diyordu ki erkekleri bir kadına baktığımda Türkiye'yi uyanlara şöyle bir kıza baktığımda onunla ne yapmak istediğimi kendine söyle sevdiğini düşündüğün, hoşlandığını düşündüğün o insana bakarak sor kendimi ben bununla ne yapayım? ...başkalarını kandırabilirsin, ama sakın kendini kandırma! Çünkü kendini kandıran insan... ...bakın soru ne olur olsun... <gülüyor> ...ben kompleksim yok ki... ...bunlar hep kompleks etikler vesaire... ...diyerek, mesela diyelim kendi zaaflarını... kompleksini gizleyen ve... Önceliklerim. Ve... Bir şekilde kendini kandırmayı başaran...